Açık Radyo, Açık Gazete program konuğumuz Timur Kuran, Profesör Kuran, Dük Üniversitesi'nde e, öğretim görevlisi, e, İstanbul Robert Koch'dan sonra e, Stanford Üniversitesi'nde. Önce Princeton'da, Princeton'da okudum, lisansımı oradan aldım, sonra Stanford'a gittim. Doktora. Master ve doktora Stanford'ta. Evet. Evet. Türk okurları iki kitap çevrildi. E, yalanla Yaşamak ve evet. İslam'ın Ekonomik Yüzleri. Evet. E, sizin de tanışması, geniş kesimlerin tanışması bu iki kitapla oldu. E, Tümur Kur'an... Bir ekonomik konferans nedeniyle burada ve bizim de konuğumuz oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Timur Kur'an'ı saygıyla andığımız Abdullah Kur'an'ın oğlu olması nedeniyle de ayrıca belirtmemizde fayda var. Abdullah hocamızı da saygıyla anıyoruz bu vesileyle. Ben izninizle soruya girmeden önce şöyle bir değerlendirme yapacağım. Sizin çalıştığınız alan özellikle son dönemde Orta Doğu'nun geri kalmışlığın nedenleri üzerinde. ...çalışmalar yürütüyorsunuz. Dolayısıyla İslam'ın e, geri kalmışlık üzerindeki etkilerini analiz ediyorsunuz. Bu aslında bir e, muamma soruya yeni boyutlar, yeni açıklamalar getiriyorsunuz. E, şöyle e, M.S. 500 ile 700'li yıllar arasındaki karanlık bir Avrupa çağı var. Avrupa'da yoğun bir çürüme yaşanıyor. Teknolojik girişim neredeyse durma noktasında bu yıllarda... Bu yılları da başkenti İstanbul olan Doğu Roma serpilmeye devam ediyor. Bu sıralarda Arap Yarımadası'nda ciddi bir şekilde ve Akdeniz dünyasında bir öğrenim merkezi, bir medeniyet merkezi haline gelecek İslamiyet'in yükselişine tanık oluyoruz. Bu 9. ve 10. yüzyıllarda İslamiyet'in altın çağı haline geliyor. Avrupa bulaşıcı hastalıklarla mücadeleyle uğraşırken, telef olurken İslam dünyası cebiri. Keşfediyor, icat ediyor, geometriyi geliştiriyor, insan psikolojisi üzerine araştırmalar var, coğrafyanın temelleri üzerine çalışmalar var, yeryüzünün çapını hesaplamaya dönük. Ancak 12. yüzyılla birlikte 11-12'den sonra İslam dünyasında düşünsel yaşamda frenler başlıyor. Ee, İslam dünyasında bilimde, felsefede o çığır açma dönemi aşağı doğru gidiyor. Şimdi durgunluğun nedenleri üzerinde e, tarihçiler e, hala tartışmakta birlikte. Üç konuda birleştiklerini görüyoruz. Bunlardan bir tanesi İslamiyet'in entelektüel ve idari merkezini, kalbini vuran 1258'de başlayan Moğol istilası. Ki Moğol istilası müthiş bir kıyım sağlıyor. Sadece kültürel anlamında söz edebileceğimiz 36 tane kütüphane yerle bir ediliyor ki çok ciddi kütüphaneler bunlar. İnsanlığın uğrak noktaları olan çok önemli kütüphaneler. Ayrıca insan nar öldürülüyor ki rivayet odur, atların dizlerine kadar kanlarla dolduğu savaşlar oluyor. Birinci neden olarak tarihçilerimiz bunu ifade ediyorlar. İkinci olarak veba Avrupa'dan o bölgeye sıçrıyor ve daha ağır bir veba ile karşı karşıya kaldıkları ve gerilemenin temelinde arkada yatan unsurlardan birinde veba olduğu söyleniyor. Üçüncü ve en önemli şeylerden biri dini muhafazakarlığın artması ki yani buna örnek olarak da Aristoteles'in ...pek çok çalışmasını tercüme eden... ...batı geleneklerini harmanlayan... ...İslam felsefesinin oluşturan Endülüslü... ...İbni Rüşt rasyonalizmi... ...bile aşırı bulunuyor... ...Rasyonalizmi ve... ...12. yüzyılın sonunda Kordoba'da... ...bir Müslüman mahkeme tarafından... ...sürgüne gönderiliyor Böyle bir örnekte ...şimdi bu... ...pek çok nedenle... ...açıklanmaya çalışılan... ...bir muamma'yı çözmeye çalışıyoruz. İslam ve Orta Doğu'nun geri kalmışlığının nedenleri. Siz... Son yıllarda yaptığınız çalışmalarda buraya farklı boyutlar eklediniz. Ve keşfedilmemiş, bakılmamış alanları önümüze getiriyorsunuz. Yeni açılımlar getiriyorsunuz moda deyimle son yılların. Şimdi bu, burada bir takım kavramlar da ortaya koydunuz. Ben bunları açmanızı rica edeceğim. Biraz uzun oldu ama izleyicilerimiz açısından bir toparlama yapmak istedim. Kurumlar, vakıfların etkinlikleri ve miras hukuku gibi kavramlara değerek... Açıklamaya çalışıyoruz. Sizi dinliyoruz Timur Kur'an. Buyurun. Mikrofon sizin. Sizin de belirttiğiniz gibi 10 yıl geriye gittiğimizde Orta Doğu'nun ekonomik açıdan çok başarılı bir bölge olduğunu görüyoruz. 10. Asır. asırda. 10'dan evvel 9. Asırda. asırda da öyle. 11. asır içinde bunu söyleyebiliriz. Çin'le birlikte dünyanın ekonomik açısından en başarılı... ...kurumlarının, kurumların ekonomik kurumlarının en dinamik olduğu, en zengin bölge, iki bölgeden biri. Daha yakın zamanlara gelirsek, 19. yüzyıla on, hatta 18. yüzyıla gelirsek... ...Orta Doğu'nun ekonomik açıdan az gelişmiş bir bölgesi olduğunu e, görüyoruz. İşte bunun nedenlerini elimden geldiği kadar araştırmaya çalışıyorum. Dediğiniz gibi tutuculuk bir hipotez olarak, Öneşim. dinsel tutuculuk hipotez olarak öne sürülüyor. Ben buna pek önem vermiyorum. Bunun bir nedeni e, Avrupa'da da ki Orta Doğu'dan çok daha çabuk ilerleyen bir, bir bölge orada da e, dinsel tepkiler görüyoruz. Hatta çok daha aşırı tepkiler görüyoruz. İngilizasyon mahkemeleri kuruluyor ki bu kadar aşırıya giden tepki gö görmüyoruz e, Ortadoğu'da. Doğu'da. E, kilisenin e, ekonomiye müdahaleleri var. Faiz kurumuna karşı çıkıyorlar. Bizde de karşı çıkıldığı e, gibi faiz uygulamalarını önlemeye çalışıyorlar. Ama e, kilisenin bu konudaki yaptırımları var önlemeye çalışıyor. Çok daha ciddi bir şekilde önlemeye çalışıyor faiz uygulamalarını. Orta Doğu'ya göre. Do evet, Dolayısıyla hafazakarlık geri kalmışlığın nedenleri arasında değil. değil. İkincisi İslam'ın karıştığı bazı alanlarda reformlar yapılabildiğini görüyoruz. Hı hı. Mesela vergi sistemi Hı hı. Ee, aslında e, Kuranda bile verginin nasıl toplanacağı e, kaydedilmiş e, durumda. Fakat e, buna rağmen vergi sistemi sürekli olarak değişebiliyor hı hı. ve değişirken de e, ulema bu değişiklikleri destekliyor. Tabii karşı çıkanlar oluyor fakat bu e, ...değişmeleri, vergi sistemin değişmesini önlemiyor. Osmanlı dönemine de baktığımız zaman tımar sisteminin lave edildiğini görüyoruz. Hı hı. Yeni takım vergiler getirildiğini görüyoruz. Ulema şu ya da bu şekilde bu değişikliklere izin veriyor. Başka alanlarda da örneğin... Askeri alanlarda da çeşitli reformlar oluyor. Ulemadan bazı tepkiler geliyor ama sonuç olarak bir takım askeri reformlar gerçekleştirilebiliyor. Demek ki Orta Doğu'nun az gelişmiş bir bölge haline gelmesini sırf tutuculukla açıklayamayız. Çünkü bazı alanlarda değişiklik, çok önemli reformlar olabilmiş. Diğer bazı alanlarda eğer reformlar e, gerçekleşmemişse, diğer bazı alanlarda dar boğazlar aşılamamışsa, Avrupa bir takım reformları gerçekleştirirken, bir takım kurumları yenilerken, bunlar Orta Doğu'da olamamışsa, bunun başka nedenleri olmalı. Ben buradan hareket ederek bu dar boğazlar yaratan kurumları ortaya çıkarmaya çalışıyorum ve o, o dar boğazların neden açılmadığını e, saptamaya çalışıyorum. Şimdi 19. yüzyılda e, Orta Doğu Avrupa'dan e, kesin olarak e, daha az ekonomik açıdan daha az başarılı e, bir bölge e, ana problemlerden bir tanesi e, sermaye birikimini ...sağlayacak şirketlerin kurulamaması, büyük ölçekli şirketlerin ve kalıcı şirketlerin kurulamaması. Çok kısa e, vadeli ve çok az kişi tarafından kurulan, çok az sermayeyi bir araya getirerek kurulan şirketler görüyoruz Orta Doğu'da. Avrupa'da ise çok büyük şirketler kuruluyor Sanayi devriminin, sanayi devrimiyle birlikte ortaya çıkan teknolojileri kullanmak için büyük şirketler kur, kurmak lazım. Kalıcı şirketler kur, kullan, kurmak lazım. Bunu ortadoğu gerçekleştiremiyor. gerçekleştiremiyor. Bunun nedeni nedir? Nedir? Nedir? Yani 19. yüzyıl. 19. yüzyılda. 19. Yüzyıl, <gülüyor> e, yani batıda kapitalistleşme sürecinin evet, arttığı arttı. ve dolayısıyla kurumların... E, ...yerleşmeye başladığı dönem. dönem... Evet. ...bir de şöyle bir şey var... ...Ortadoğu bağlamında da özellikle 19. ikinci yarısından itibaren... ...bugünün de temel enerji kaynaklarının... ...yavaş yavaş bulunuşmaya başladığı bir dönem... Evet. Ee, ...ama... Evet. ...kurumsal anlaşma, şirketleşme... ...cılız kalıyor Orta Doğu'da... ...o, o enerji kaynaklarını kullanabilmek için Şimdi, de... ...büyük şirketler, şirketler lazım... ...yani küçük hı. şirketlerle... ...bunları... ...bunları kullanmak... Hı. ...mümkün değil... Ee, dünya piyasalarında küçücük şirketlerle kalıcılığı olmayan iki ay üç ay için kurulan şirketlerle e, bu büyük bütün dünyada iş yapan şirketlerle e, rekabet etmek mümkün değil. Şimdi bunun nedenleri evet. nedir? Tekrar 10. yüzyıla dönelim. O dönemde Orta Doğu kurumsal açıdan e, geride değil. Evet. Orta Doğu'da kurulan şirketler, Avrupa'da kurulan şirketlerden ölçek olarak e, daha küçük değil, daha az kalıcı olduğunu da söyleyemeyiz. Daha canlı ticaret var limanlarda. Ticarette, ticarette çok canlı. Doğu Akdeniz'deki ticaret merkezleri daha büyük pazarlar daha büyük, çarşılar daha görkemli. Yani bir o, o dönemi 10. yüzyılda kurumsal açıdan bir e, Ortadoğu'nun zaafları olduğunu söyleyemeyiz. Teknolojik açıdan derdi. Teknolojik Avrupa'da, açıdan da, teknolojik Çin belki açıdan da ileride, Ama Avrupa'nın Avrupa e, ilerisinde ve aynı zamanda Çin'den gelen teknolojiler önce Orta Doğu. Orta Doğu tarafından benimseniyor ondan sonra e, örneğin kağıt. Evet. Önce Orta Doğu Çin'den alıyor bunu sonra Avrupa'da e, Orta Doğu'dan öğreniyor bunu. <gülüyor> Şimdi bunun e, nedenlerini e, açıklama, açıklamaya çalıştığımızda e, iki bölge arasındaki ana farkın miras hukuku olduğunu görüyoruz. Hı. Şimdi önce Orta Doğu'daki miras hukukunu hani ne olduğunu bir anlayalım. Oldu. Ondan sonra soru tabi bu Miras hukuku 10. yüzyıldan günümüze kadar Orta Doğu'da hiç değişim göstermiyor mu? Nasıl bir değişim gösteriyor? Yani, e, 7. yüzyılda İslamiyet'in doğmasıyla kurulması bir birlikte, bir. kurulmasıyla birlikte e, oluşturulan bir miras, miras hukuku, hukuku var. var. O miras hukuku... 19. yüzyıla, yüzyıla kadar, kadar, hatta devam. 20. yüzyıla kadar değişmiyor. Devam. Fakat 20. yüzyılda bir takım değişiklikler oluyor. İslam miras hukukunda ailedeki her ferdin bir payı oluyor ve o payı, o payı ortadan kaldırmak mümkün değil hukuka göre. Kızlara verilen pay... Oğullara verilen payın yarısı kadar. Fakat kızları, kızların da mirasta payı var. Eğer e, e, e, eş ya da eşler varsa onların payı var. Yaşıyorlarsa anne ve babanın e, payı var. Şimdi e, Avrupa'daki sistem ise başka. Avrupa'da e, İncil'de önce İncil'de başlayayım, İncil'de bir miras hukuku olmadığı için Avrupa'da birçok değişik miras hukuku gelişmiş. Bir kısmı İslam miras hukuku gibi ailenin bütün fertlerine ayrı paylar veriyor. Hatta İslam miras hukukundan biraz daha katı diyebileceğimiz, daha adil diyebileceğimiz miras Hukukları da var. Öte yandan sermayenin ya da mirasın bölünmemesini bölünmemesine yönelik miras hukukları da var. Hmm. Kuzey Avrupa'da özellikle de sanayi devriminin çok seneler, asırlar sonra gerçekleşeceği, sanayi devrimine öncülük edecek e, e, bölgelerin, Örneğin Hollanda, İngiltere, Kuzey Fransa'da bulunan yaygın olarak benimsenen bir, bir miras hukuku. E, İngilizce'de primogenitor dediğimiz mirasın bütünüyle büyük oğula <Gülüyor> aktarılmasını sağlayan bir sistem. Şimdi bu gayri adil bir sistem tabi. Mirastan hiç pay alamayan oğullar var ikinci oğul üçüncü oğul ikinci oğul genellikle varsa e, e, papaz okuluna gönderiliyor üçüncü oğul e, asker olmak üzere e, e, uzak e, e, yani. mirastan uzak tutuluyor ya mirastan uzak tutuluyor kızlar evlendiriliyor tabi büyük e, büyük oğul mirasın kendisine kalacağını da bildiği için ona göre eğitiliyor hı hı. babasının mesleği ona da e, veriliyor. Çok gayri adil bir sistem diyeceksiniz. Evet. ortadoğu'daki e, sisteme göre. Öte yandan bunun bir avantajı var. Tekrar şirketlere dönelim. Şirketlerin kalıcılığı açısından bir avantajı var. Çünkü sermaye bölünmüyor. Temelküz temel ediyor bir destek. Yani başarılı bir e, iş adamının sermayesi bütünüyle hı hı. eğitilmiş olan bir oğla kalıyor. Nesle geçiyor, bir nesle abi. geçiyor. O da ona bir şeyler ekliyor. Bu şekilde sermaye birikimi sağlanmış oluyor. Bir avantajı daha var. Şimdi şirket dediğimiz zaman genellikle birden fazla kişinin kaynaklarını birleştiren bir, bir kurum. Yani bir kısmı sermaye sermayesini katıyor. Bazı insanlar emeğini katıyor, katıyor. bazıları Doluşunu hem koyuyor. sermaye hem sermaye katıyor hem de kendi emeğini katıyor şirkete şimdi İslam hukukunun özel miras sistemi şirketlerin hem Gelişmesi. büyümesini önlüyor hem de kalıcılığını sınırlıyor neden çünkü Kurulacak bir ortaklıkta her ortak diğer bir ortağın ölmesi halinde birçok mirasçıyla baş etmek zorunda kalacağını biliyor. Bunu bildiği için de şirketi hem küçük tutuyor. 2-3 e, en fazla 2-3-4 kişiyle birlikte bir şirket kuruyor. Hem de kısa tutuyor. Yani kısa vadeli bir şirket e, kuruyor. Avrupa'da ise... Bir, e, şirketteki bir ortağın ölmesi halinde, aniden ölmesi halinde tek kişiyle ve eğitilmiş bir kişiyle bahitede, eğ, yani i̇ntikal eğ, eğ, ona intikal edeceğini bildikleri için hı hı. şirketi büyütmekten çekinmiyorlar. İşte bu niye önemli? Çünkü şirket büyüdükçe bir sürü sorun ortaya çıkıyor. İki kişilik, üç kişilik ve iki üç ay... ...bir e, ömrü olacak bir şirketin özel bir muhasebe sistemi olması gerekmiyor. Evet. Muhasebe sistemi geliştirilmiyor. Hı hı. Avrupa'da ise şirketler büyüdükçe bir muhasebe sistemine ihtiyaç duyuluyor. Böylelikle modern muhasebe sistemi geliştiriliyor. Büyük şirketlerde ve kalıcı olan şirketlerde 10 yıllık, 20 yıllık, belki 50 yıllık, 100 yıllık bir ömrü olacak bir, bir şirketin ortaklarının içinde herhangi bir nedenden dolayı hissesini satmak isteyen insanlar e, ortaklar Doğru. olacaktır. Ortaklar hisselerini Bu, satmaya başladıkları zaman Sefer piyasa, e, piyasa. Onun piyasası oluşacak. Sermaye piyasası e, oluşacak. Bu da Avrupa'da oluşuyor, i̇şte Hollanda'da, İngiltere'de ilk borsalar, işte hisselerin alınıp satıldığı borsalar oluşuyor. Bunlar da tabii miras sisteminin daha evvelde bahsettiğim gibi mirası tek bir kişiye yönlendirmeye yönelik sistemlerin olduğu yerlerde gelişiyor işte bu yeni kurumlar modern ekonominin kurumları ana kurumları muhasebe sistemleri işte sermaye piyasası şey ticaretle uğraşan basın ona göre tabii, hukuk, hukuk buna göre bunun hukuku, hukuku sigorta sistemleri hepsi, sigorta sistemleri vesaire hepsi bu şirketler büyüdükçe gelişiyor ve bunlar geliştikçe tabii yeni e, teknolojileri kullanmak mümkün oluyor bu şirketler dünyaya yayıla, yayılmaya başlıyor. Bunu yapabiliyorlar. Hı hı. Orta Doğu'da bunu yapamıyorlar. Hı hı. Orta çağda bunun pek bir sakıncası görülmüyor. Çünkü eldeki yani bilinen teknolojilerde şey pek e, hani büyük şirketler gerektirmiyor. Orta çağ Avrupası'na, Orta çağ Avrupa'da, Orta, Orta çağ Avrupası'na, Or, Or, Or, Orta doğusunu kastediyorum. Yani bir dezavantaj değil. değil. E, miras sistemindeki ayrılık çok erken dönemlerde başlıyor 8. 9. 10. Hı, yüzyıllarda bu e, miras sistemlerinin yani iki bölge arasında farklılıklar oluştuğunu e, görüyoruz ama daha o dönemde bu bir dezavantaj bir handikap hı. Hı. Hı. Hı. Hı oluşturmuyor yani. daha sonraki e, dönemlerde 17. 18. yüzyıla geldi. Kapitalistleşme sürecini hızlandıran evet. bir etken yani, miras sisteminin miras Avrupa'da sistemi. bu şekilde evet. düzenlenmiş evet. olması evet. diyebiliriz. Değil evet. mi? Yani bu bir e, e, size anlatmaya çalıştığım e, bir e, çok erken bir e, Orta Doğu'da çok erken bir dönemi İslam'ın çok erken döneminde gelişen bir kurumun çok uzun vadeli yan etkileri. Evet Timur Kur'an'la Kur Ali Bilge'nin bizim e, açık gazete adına yaptığı söyleşinin ikinci bölümünde yarın izlemek mümkün olacak. Son derece e, ilginç bir konu üzerinde duruyorlar. Yani e, Orta Doğu'da gelişmenin sekteye uğramasının geri kalmışlığın nedenleri üzerinde durulurken acaba... Dinsel tutuculuk gibi faktörler mi yoksa sanayi devriminden öncelikli olarak başlayan bir miras hukukunda primogenitur denen sistemle büyük oğula devredilmesi sonucu hem sermaye birikiminin hem de büyük şirketlerin büyümesinin ve bunun da modern ekonomik kurumları, muhasebe sistemlerini, hukuku, sigortayı, borsayı ve teknolojiyi Meydana getirmesi üzerine ilginç bir iktisat tarihi üzerinde bir konuşma oldu ve bu şekilde de bugünkü programı tamamlama fırsatımız oldu. Devamı yarın diyelim.